Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Cenais Cenazeler kitabı Birinci bat Cenazeler hakkında ve son sözü La ilahe illallah olan Kimse hakkındadır Ve Ve İbni Münebbihe La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir denildi Ve Evet anahtarıdır lakin bu anahtarın muhakkak kendine mahsus bir takım dişleri vardır. Eğer sen cennetin kapısı önünde dişleri bulunan bir anahtar ile gelirsen o kapı sana açılır. Yoksa kapı sana açılmaz demiştir. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Rabbimin tarafından gelen Cibril geldi de ümmetimden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak tanımayarak ölürse o kimse cennete girer diye haber verdi. Veya bununla beni müjdeledi buyurdu. Ben ya Resulallah, o adam zina ettiği ve hırsızlık yaptığı takdirde de yine cennete girer mi dedim. Rasulullah evet, zina ettiği ve hırsızlık yaptığı takdirde de. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a bir şeyi ortak sayarak ölen kimse cehenneme girer buyurdu. Ben de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kimse cennete girer dedim. İki, cenazelerin ardından gitmekle emredilmesi babı. El-Bera i̇bn Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi işlememizi İşlememizi, yedi şeyi işlememizi emretti. Yedi şeyden de bizi nehyetti. Peygamber bize cenazeler ardından gitmeyi, hastayı ziyaret etmeyi, davetçiyi icabet eylemeyi, zulme uğramışsa yardım etmeyi, yemini kabul etmeyi, selamı karşılamayı, Aksırana dua etmeyi emreyledi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi gümüş kap kullanmaktan, altın yüzükten, harir, dibaç kassı, istebrak denilen ipekli kumaşları kullanmaktan da nehyetti. Bize Muhammed ez zuhli tahsis edip şöyle dedi. Bize Amr ibni Ebi Seleme el-Evzai'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Bana i̇bn Şihab haber verip şöyle dedi. Bana sahip i̇bn Musayyib haber verdi. Ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı karşılamak, hastayı ziyaret etmek, cenazeler ardından gitmek, davete icabet etmek ve aksirana dua eylemek. Bu hadisi rivayet etmekte Amr ibni es Abdurrazak Abdurrezak İbni Hemman bu tabiat etmiş ve bize Mamr ibni Raşid haber verdi demiştir. Bu hadisi Selame İbni Rahul Ukayl ibni Halid'den rivayet etmiştir. 3. Ölümden sonra kefenin içine sarıldığı zaman ölünün yanına girmek babı. El-Zuhri şöyle demiştir. Bana Ebu Selem'e haber verdi ona da peygamberin zevcesi Ayşe radıyallahu anh haber verip şöyle demiştir. Peygamberin vefatı üzerine Ebu Bekir Sunt'taki meskeninden atına binip geldi. Atından inip mescide girdi. mescitteki insanlarla konuşmadı. Doğru Ayşe'nin odasına gitti. Hemen peygambere yaklaştı. Peygamberin yüzü Yemani bir örtü ile örtülü idi. Yüzünden örtüyü açtı, sonra üzerine kapandı, onu öptü, sonra ağladı. Bunun ardından, ya Nebiye Allah, babam sana feda olsun. Allah sana bu ölüm şiddetinden başka ikinci bir ölüm şiddeti vermeyecektir. Sana yazılmış olan bu mukadder ölüm geçidini ise şimdi geçmiş bulunuyorsun, dedi. Ravi Ebu Seleme şöyle dedi. İbni Abbas da bana şunu haber verdi. Ebi Bekir, Ebu Bekir Ayşe'nin odasından çıktı. O sırada Ömer insanlara bir şeyler söylüyordu. Ebu Bekir ona otur dedi. Fakat Ömer dehşetinden oturmadı. Ebu Bekir tekrar otur dedi. Ömer yine oturmadı. Bunun üzerine Ebu Bekir yüksek sesle şahadet getirdi. Bu sırada halk Ömer'i bırakıp Ebu Bekir'in yanına geldiler. Ebu Bekir Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi. Amma bat... Sizden her kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim de Allah'a ibadet ediyor idiyse, ediyorsa bilsin ki Allah diridir ve ölümsüzdür. Yüce Allah şöyle buyurdu. Muhammed ancak bir Rasul'dur. Ondan evvel daha nice Rasul'ler gelip geçmiştir. Biz o ölü yahut öldürülürse ülkülerinizin üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Şimdi o ölür yahut öldürülürse Ökçelerinizin üzerinde gelsin, yerimi döneceksiniz? Kim böyle bir ökçesi üzerinde ardına dönerse elbette Allah'a hiçbir şeyle zarar yapmış olamaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Âl-i İmran Suresi 144. Ayet İbni Abbas rivayetinde devamla Allah'a yemin edelim ki Ebu Bekir bu ayeti okuyuncaya kadar sahabiler hayretlerinden bu ayeti hiç bilmiyorlarmış gibiydiler. Sanki Allah bu ayeti yeni indirmişti de onlar Ebu Bekir'den yeni duyup öğreniyorlardı. Her işiten sahabi muhakkak ayeti hayret içinde kendi diliyle okuyordu. i̇bn Şihab şöyle demiştir. Bana Zeyd sabitim Sabit'in oğlu harice haber verdi. Ona da Ensar'dan peygambere beyat etmiş olan ümr Ala ismindeki kadın radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Muhacirler Kura ile Ensar arasında taksim edilmişti. Bizim ailenin payına da Osman İbn-i düşmüştü. Biz Osman'a evlerimizde konuk ettik. Fakat Osman bir süre sonra ölüm sebebi olan bir hastalıkla hastalandı. Vefat edince gasp edildi ve kendi elbisesiyle kefenlendi Sonra Resulullah'a, Resulullah cenazeye geldi. Ben cenazeyi tezkiye ederek, ''Ya Eba Sa'ib, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Benim senin hakkındaki şehadetim şudur, yemin ederim ki Allah seni kerem ve inayetiyle mazhar kılmıştır.'' dedim. Bunun üzerine peygamber, ''Allah'ın bu ölüye kerem ve inayet ettiğini sana bildiren nedir?'' diye buyurdu. Ben, ''Ya Rasulallah, babam sana feda olsun. Allah buna ikram etmez de kime ikram eder?'' dedim. Bu defa peygamber, Osman İbn-i Mazun'a gelince muhakkak ki ölüm ona gelmiştir ve Allah'a yemin ederim ki ben de bu ölü için hayır ve saadet ummaktayım. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Resulü iken bana ve size yarın Allah tarafından ne muamele yapılacağını bilmem buyurdu. Ümmü Ala vallahi bundan sonra ben ebeden hiçbir kimseyi tezkiye etmem demiştir. Bize Elleis bu hadisin benzerini tahdis etti ve Nafi İbni Yezid Ukayl'den ona ne muamele yapılacağını bilmem şeklinde söyledi. Bu hadisi rivayet etmekte olan şu ayıp Amr İbni Diner Mamer mutabahat etmişlerdir. Bize şube tahdis edip şöyle dedi. Ben Muhammed İbnil Munkidir'den işittim. O şöyle dedi: "Ben Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan işittim. O şöyle dedi: Babam Uhud'da şehit edildiği zaman ben ağlayarak yüzünden elbisesini açmaya başladım. Oradakiler beni ağlamaktan nehy ediyorlardı. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni nehy etmiyordu. Halam Fatıma da ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Fatınlar siz ona ağlarsanız da ağlamasanız da siz şehit yerinden şehidi yerinden kaldırılıncaya kadar melekler kanatlarıyla onu gölgelendirmekte devam ettiler buyurdu. Bu hadisi rivayet etmekte şubeye İbn-i mutabat etmiştir ve şöyle demiştir. Bana İbn-i Munkedir bunu Cabir radıyallahu anh'tan işittiğini haber verdi. Dördüncü bab. İnsan ölü sahiplerine ve din kardeşlerine ölüm haberini açıklar. Ebu Hureyla radiyallahu anh o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin vefatını Necaşi öldüğü gün bizzat haber verdi. Akabinde namaz yerine çıktı. Sahabileri saf yaptı ve dört tekbir aldı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde Sancağı Zeyd ibni Haris'e aldı. Akabinde şehit edildi. Sonra sancağı Cafer ibni Ebi Talip aldı. O da şehit edildi. Sonra sancağı Abdullah ibni Revaha aldı. O da şehit edildi buyurdu. Bunu söylerken Resulullah'ın iki gözünden yaş akıyordu. Resulullah devamla. Bundan sonra sancağı emirsiz olarak Halid ibni Velid aldı. Ve ona fetih ihsan olundu buyurdu. 5- Cenazeyi bildirmek babı ve Ebu Rafi Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan söyledi ki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bana neden bildirmediniz buyurdu demiştir. İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Hastalığında kendisini Resulullah'ın ziyaret etmekte olduğu bir insan vefat etti. Vefatı da geceleyin oldu. Onu geceleyin gömdüler. Sabah olunca Resulullah'a haber verdiler. Resulullah onu bana bildirmekten sizin meneden nedir diye buyurdu. Sahabiler geceydi. Gece karanlıktı. Bunun için sana meşakkat vermek istemedik dediler. Akabinde Resulullah o zatın kabrine geldi ve kabire karşı namaz kıldı. 6. Bir çocuğu ölüp de Allah'ın hükmüne razı rahmet ve mağfiretini ümit edici olarak sabreden kimsenin fazileti babı. Aziz ve celil olan Allah da sabredenlere müjde, müjdele. El-Bakara Suresi 155. ayette böyle buyurdu. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Henüz ergenlik çağına ulaşmadan üç çocuğu ölen insanlardan hiçbir Müslüman yoktur ki illa Allah o Müslümanı bu çocuklara ihsan ettiği geniş rahmetiyle cennete girdirmiş olmasın. Bize Abdurrahman İbn-i Zevkan'dan o da Ebu Said radıyallahu anh'dan tartış etti. O şöyle demiştir. Kadınlar peygambere bizim için bir gün ayırt dediler Nihayet ayırdığı günde peygamber kadınlara vaaz etti. Ve orada herhangi bir kadının üç çocuğu ölmüşse, o çocuklar cehenneme karşı birer siper onurlar buyurdu. Bir kadın iki tane ölmüşse dedi. Peygamber iki tanesi de öyledir buyurdu. Ve Şerik İbni Abdullah İbn-ül İspahani'den söyledi. Abdurrahman İbn-ül İspahani şöyle demiştir. Bana Ebu Salih Zevkan Es Sem'in Ebu Saib de Ebu Hureyre'den o da peygamberden olmak üzere tahsis etti. Ebu Hureyre Bulu çağına varmamış üç çocuk demiştir. Bize Ali i̇bn Medini tahdis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbn-i Uyeyn'e tahdis edip şöyle dedi. Ben Ez-Zuhri'den işittim. O da Said İbn-i Musayyed'den. O da Ebu Hureyre'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç çocuğu ölen herhangi bir Müslüm kişi cehenneme girmez. Ancak Allah'ın yemini yerini bulacak kadar girer. Ebu Abdullah el-Bukhari burada sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinin uhdesinde vacip kıldığı, kaza ettiği bir şeydir. Meryem suresi 71. ayetini söyledi. 7. Erkeğin kabir yanındaki bir kadına sabret demesi babı. Bize Said el-Bunani tahdis etti. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadına uğradı da kadına Allah'a ittika et ve sabreyle buyurdu. 8. Ölüyü su ve sidr ile yıkamak ve abdest aldırmak yahut da abdest almak bağlı. İbni Ömer radıyallahu anh, Said İbn Zeyd'in vefat eden bir oğlunu yıkayıp kokulandırdı ve cenazeyi nakledip namazını kıldı ve kendisi abdest organlarını tekrar yıkamadı. İbni Abbas radıyallahu anh da Müslüm diri iken de ölü iken de necis olmaz demiştir. Said İbni Ebi Vakkas da eğer ölü dinen necis olsaydı ben ona elimle dokunmazdım demiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mümin necis olmaz buyurmuştur. Ümmü Atiye El Ensaliye radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı vefat ettiğinde Resulullah yanımıza geldi de kızımı su ve ile 3 yahut 5 yahut lüzum görürseniz bundan daha çok iyi kaynırsın. Son defa hakimde kafur yahut da kafurun evinden kokulu bir şey kullanmış. Yıkamayı bitirdiğiniz zaman bana bildiriniz buyurdu. Biz yıkamayı bitirdiğimizde peygambere haber verip bildirdik. Resulullah da hikiv denilen kendi izarını verdi de bunu kızıma iç gömleği yapın buyurdu. Rabi Muhammed İbni Sirin Ümmü Atiye'ye hikiv ile izarını kastediyor demiştir. 9. Ölünün tek sayıda yıkanmasının müstahap olacağı babı. Bize Abdullah Es-Sekafi, Eyüp Es-Sahtiyani'den, o da Muhammed İbn-i Sirim'den tahtis etti. Ümmü Atiye radiyallahu anh şöyle demiştir. Bizler kızını yıkamakta olduğumuz sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza de onu su ve sidr ile 3 yahut 5 yahut bundan daha fazla yıkayınız. Son yıkayışta kafir kullanmış. Yıkamayı bitirdiğinizde bana bildiriniz buyurdu. Bu yıkamayı bitirdiğimiz zaman kendisine haber verip bildirdik. Resulullah bize fikir denilen izarını attı da bunu kızıma iç gömleği yapın buyurdu. Ve Eyüp Esraht yani yine geçen isnat ile şöyle demiştir. Bu Ümmü Atiye hadisi bana Muhammed İbni Sirin'in haber verdiği gibi kız kardeşi Hafsa Bintus Sirin'den de tahtis etti. Fakat Hafsa'nın hadisinde Muhammed'in hadisinden fazla olarak kızımı tek sayıda yıkayınız. Yine Hafsa'nın hadisinde üç su yahut beş su yahut yedi su ile yıkayınız. Yine Hafsa'nın hadisinde Resulullah'ın onu yıkamaya sağlarından başlayınız ve abdest uzuvlarından başlayınız buyurduğu Yine Hafsa'nın kendisine Ümmü Atiye'nin biz onun saçını üç bukla yaptık dediği fıkraları vardır. 10. Onuncu bab. Ölünün yıkanmasına sağ ağzaları ile başlanır. Ümmü Atiye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının yıkanması hususunda bedenin sağ yanları ile ve abdest uzunları ile yıkamaya başlayınız buyurdu. 11. Ölünün abdest yerleri babı. Ümmü Hatice radıyallahu anh şöyle demiştir: Bizler Hazreti Peygamber'in kızını e, yıkamaya koyulduğumuzda bizler onu yıkarken bize hitaben onu sağ tarafıyla ve abdest uzuvları, uzuvlarıyla yıkamaya başlayınız buyurdu. 12. 12. bab. Kadın erkek izarı içinde kefenlenir mi? Ümmü Atiye radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberin kızı vefat etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize onu 3 yahut 5 yahut gerekli görürseniz bundan fazla sayıda yıkayınız. Yıkamayı bitirdiğinizde bana bildiriniz buyurdu. Bu yıkamayı bitirince Peygamber'e haber verip bildirdik. Peygamber belinden izarını çıkardı ve bu izarı kızıma iç gömleği yapınız buyurdu. 13. Bab Cenazeyi son yıkayışında kafolu su ile yıkanır. Bize Hammad İbni Zeyd, Eyyub'den, o da Muhammed İbni Silim'den takdis etti. Ümmü Atiye şöyle demiştir. Peygamberin kızlarından biri vefat etti. Bunun akabinde peygamber dışarıya çıktı da, kısımı su ve sidir ile 3 yahut 5 yahut eğer gerekli görürseniz, bundan fazla suyla sayıda yıkayınız. Sonuncu yıkayışta kafur yahut kafurun evinden kokulu bir şey kullanmış. Yıkamayı bitirdiğinizde bana bildiriniz buyurdu. Ümmü Atiye dedi ki biz yıkamayı bitirince kendisine bildirdik. Peygamber bize kendi izarını attı da bunu kızıma iç yapın buyurdu. Ve yine Eyüp Es-Sahfiyani'den o da Hafsa bintusirin'den o da Ümmü Atiye'den yukarıda geçen hadisin benzerini civayet etti. Burada Ümmü Atiye şöyle demiştir. Resulullah onu 3 yahut 5 yahut 7 yahut eğer gerekli görürseniz bundan daha fazla sayıda yıkayınız buyurdu. Hafsa dedi ki Ümmü Atiye biz onun başını 3 bukla yaptık dedi. 14. Yıkama sırasında kadının saç örgüsünün çözmek babı. i̇bn ölünün saçının çözülüp bozulmasından beis yoktur demiştir. Bize İbn-i Cüreyç haber verdi. Eyüp Es-Sahtiyan'ı şöyle dedi. Yine ben Havsa Bint-i işittim. O şöyle dedi. Bize Ümmü Atiye radiyallahu anh tahtis etti. Allah Resulullah'ın kızının onlar Resulullah'ın kızının başını üç bukla yapmışlardır. i̇bn Atiye biz yıkayacağımız sırada saç örgülerini çözdük. Sonra başını yıkadık, sonra saçlarını üç bukla yaptık, dedi. 15. Bak, ölüye iç gömleği giydirmek nasıldır? Ve Hasan el-Basri, 5. Beşinci, beşinci beski ölü yıkayıcı gömleğin altından olmak üzere uylukların sağ aşağısına ve yukarısında bunları sarıp bağlar, demiştir. Bize İbn-i haber verdi, ona da Eyüp haber verip şöyle demiştir. Ben Muhammed ibn Sirinden işittim şöyle diyordu: Rasulullahla beyat etmiş, Rasulullah ile beyat etmiş en kadınlarından biri olan Ümmi Atiye Basraya geldi. Basradaki bir oğlu yetişip görmek istedi, görmek üzere Ansızın geliyordu fakat ona yetişememişti. İşte o zaman bize tahsis edip şöyle dedi: Biz Peygamberin kızını Yıkama halindeyken yanımıza peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi de onu su ve sidr 3 yahut 5 yahut gerekli görürseniz bundan daha fazla sayıda yıkayınız. Son yıkayışta kafir kullanınız. Yıkamayı bitirdiğiniz zaman bana bildiriniz buyurdu. Ve Ümmü Atiye dedi ki biz yıkamayı bitirince peygamber bize fikresini yani izarını attı. Bu izarı o kıza iç gömleği yapın buyurdu. Eyüp dedi ki Muhammed i̇bn Sirin bunun üzerine bir şey ziyade etmedi. Yine Eyüp bu yıkanan kız peygamberin hangi kızıdır bilmiyorum dedi. Ve yine Eyüp adi yıkayıcı kadınlar bu kızı bu izar içerisine sardılar demektir. Tabilerin ölüler gibi bilgisinde en alim olanı Muhammed i̇bn Sirin de işte böyle kadın cenazesine boydan boya iç gümleye yedirilmesini ve izar bağlanmamasını emreder idi demiştir. 16. bab Ölü kadının saçı üç bukle yapılır mı? bize Sufyan eservi Hişam'dan Hişam İbnu Hasan'dan o da Ümmül Huzeymi Hafsa ibni bin Tüser'den o da Ümmü Atiye radıyallahu anh'tan tavsiet etti. Ümmü Atiye biz peygamberin kızının saçlarını ördük yani üç örgü yaptık demiştir. de dedi ki Sufyan Servi alın perçemini bir bukle başın iki yan tarafına saçlarını da ayrı ayrı iki bukle yapmıştır dedi. 17. bab ölü kadının saçları arkasına atılır. Ummu Atiye radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberin kızlarından biri vefat etti. Akabinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi de onu sidirli su ile tek sayıda yıkayın. Ya üç ya beş yahut eğer gerekli görürseniz bundan daha fazla tek sayıda yıkayın. Son yıkama suyunun içerisine kafur yahut kafurun evinden kokulu bir şey katınız. Yıkamayı bitirdiğinizde bana bildiriniz buyurdu. Nihayet biz yıkamayı bitirdiğimizde kendisine bildirdik. Peygamber bize hikvesini yani izarına attı. Biz o kızın saçlarını üç örgü yaptık ve bu üç örgüyü de arka tarafına atıp salı verdik. 18. Kefen için beyaz bez kullanılması babı. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem pamuktan suhuliyed denilen üç parça beyaz yemen bezi içinde kefenlendi. Bu kefen parçalarının içinde gömlek ve başlık yoktu. 19. Cenazeyi iki bez içinde kefenleme babı. Bize Hammad İbni Zeyd Eyyub Es-Sahdihani'den o da Said İbni Cürek'ten tahsis etti. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Arafat'ta vakfe ederken ansızın devesinden düştü. Düşer düşmez deve onun boynunu kırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı su ve sidr ile yıkayınız ve iki ihram bezi içerisinde kefenleyiniz. Ona koku sürmeyiniz. Başını, başına da başına bez de sarmayınız. Çünkü bu ihramlı hacı kıyamet gününde lebeyk Allahumme lebeyk diyerek dirilecektir buyurdu. 20. Ölü için güzel koku kullanmak babı i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde bir kimse Arafat'ta vakfa yaparken birden devesinden düştü. Ravi deve de onu kana bürüdü yahut deve onu derhal öldürdü demiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu su ve sidri ile yıkayınız ve iki ihram bezi içerisinde kefemleyiniz. Ona koku sürmeyiniz, başını da bez sarmayınız. Çünkü bu zat kıyamet gününde tevbiye okuyarak bilirilecektir.'' buyurdu. 21. Bab İhramlı iken ölen kimse nasıl kefenlenir? i̇bn Abbas radıyallahu anh o şöyle demiştir. Biz peygamberle bulunduğumuz sırada devesi bir adamın boynunu kırdı. O adam da ihramlı haldeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu su ve sidir ile yıkayınız, iki parça ihramı içerisinde kefenleyiniz. Ona hiçbir koku sürmeyiniz ve başında da bir bez sarmayınız. Çünkü Allah onu kıyamet gününde başının saçına zamk makulesi nesne sürüp yapıştırmış bir kimse olarak diriltecektir buyurdu. Bize Hammad İbni Zeyd, Amr İbn-i ile Eyyub Es-Sahtiyani'den bunların ikisi de Said İbn-i tahdis ettiler. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Arafat'ta peygamberle birlikte vakfe yapmaktaydı. Birdenbire devesinden düştü. Ravi Eyyub fevekasat deve onun boynunu kırdı tabirini söyledi. Amr ise fek hu deve onu derhal öldürdü tabirini söyledi ve o zat derhal öldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu su ve sidr yıkayın. İki ihram bezi içerisinde kefenleyin. Onu kokulandırmayın. Başına da bez sarmayın. Çünkü o kıyamet gününde Eyyub telbiye okuyarak dedi. Amr ise telbiye edici olarak dedi dirilecektir buyurdu. 22. Etrafı dikilen yahut etrafı dikilmeyen gömlek İçinde kefenlenme ve gömleksiz kef kefenlendirilen kimse babı. Ubeydullah şöyle demiştir. Bana Nafi İbni Ömer'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Abdullah İbni Ubey öldüğü zaman oğlu Abdullah peygambere geldi ve Ya Resulallah gömleğini bana ver de babamı onun içinde kefenleyeyim. Namazını da sen kıldır ve onun için mağfiret isteği ver. Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a kendi gömleğini verdi ve cenaze hazırlanınca bana haber verdi de namazını kılayım buyurdu. Mütakiben Abdullah cenazenin hazırlandığını peygambere bildirdi. Peygamber onun cenaze namazını kıldırmaya davrandığında Umer radıyallahu anh peygamberi çekti ve ''Ya Resulallah Allah seni bu münafıklar üzerine namaz kılmakta nehyetmedi mi?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben iki tercih etme arasında serbesttim. Yani istiğfar etmekte ve etmemekte mukayyerim. Allah Teala onlar için istiğfar et yahut istiğfar etme eğer onlar için yetmiş defa istiğfar etsen yine Allah kendilerini katıya mağfiret etmeyecektir. Tevbe suresi 80. 80. ayette buyurdu diye cevap verdi ve Resulullah Abdullah İbni Ubey'in cenazesine namaz kıldı. Bunun üzerine onlardan ölen hiçbir kimse üzerine dua etme. Defin veya ziyaret için kabrinin başında dikilme. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar ile kafir oldular. Onlar fasıklar olarak öldüler. Tevbe Suresi 84. ayet Bize İbni Uyeyn'e Amr İbni Dinar'dan tahsis etti. O da Cabir'den şöyle dediğini işitmiştir. Abdullah İbni Ubey gömüldükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in yanına geldi ve onu çukurundan dışarıya çıkarttı. Akabinde onun cildine kendi tükürüğünden üfledi ve ona gömleğini giydirdi. 23. Gömleksiz kefenlenme babı Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane beyaz pamuk bezi içinde kefenlendi. Bu kefen parçalarının içinde gömlek de başlık da yoktu demiştir. Ayşe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde gömlek ve başlık bulunmayan 3 tane bez içinde kefenlendirildi demiştir. 24. Başlık olmayan kefen babı. Ayşe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pamuktan dokunmuş sahuliye denilen üç parça beyaz bez içerisinde kefenlendi. Bu kefen parçaları içerisinde ne gömlek ne de başlık vardı demiştir. 25. Kefen ölünün malının mecmuundan tesviye edilir. Üçte birinden değil babı. Ata İbni Ebi ez Zuhri Amar Amr İbn Dinar ve Katede de bu görüşte kayıtl olmuşlardır. Amr İbn Dinar ölü kanulken kullanılacak koku önlüğün malının mecmuundan sarf olunur demiştir. İbrahim En Nahay de malından evvela kefen ile harcamaya başlanır, sonra borcu ödenir, sonra vasiyeti yerine getirilir demiştir. Süfyan es Servi de kabir ücreti, yıkama harcaması kefen masrafları cümlesinden sayılır demiştir. Bize İbrahim İbni Sa'd babası Sa'd İbni İbrahim'den o da babası İbrahim İbni Abdurrahman'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Babam Abdurrahman İbni Avf'ın önüne bir gün yemeği getirilmişti. Bunun üzerine dedi ki sap İbni Ümeyr Uhud'da şehit edildi. Halbuki o benden çok hayırlı idi. Ona bir tek kaftandan başka içinde kefenleneceği bir şey bulunmamıştı. Hamza'da şehit edildi. Yahut diye bir adam şehit edildi demiştir. O da benden hayırlıydı. Ona da bir kaftandan yahut kaftandan kaftanından başka içinde kefenleneceği bir şey bulunamamıştır. Yemin olsun ki ben ahiret için kazandığım hız hasenelerin bize bu dünya hayatımızda peşin verilmiş olmasından endişe etmişimdir. Dedi, sonra da ağlamaya başladı. 26. Bab Bir tek bezden başkası bulunmadığı halde ne yapılır? Bize Şube Saad İbni İbrahim'den, o da babası İbrahim'den haber verdi. O şöyle demiştir. Oruçlu bulunduğu bir gün babam Abdurrahman İbni Avf'ın önünde bir İftar sofrası getirilmişti. Babam sofraya bakıp şöyle dedi. Musab İbni Umeyr Uhud'da şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlıydı. Öyleyken Musab bir tek bürde içerisinde kefenlendi. Bununla başı örtülse ayakları açılıyor. Ayakları örtülse başı açılıyordu. Rabi dedi ki babam Abdurrahman İbni Avşun'u da söyledi zannediyorum da şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlıydı. Sonra bize dünya nimetlerinden önümüze serilen bunca nimetler yazılıp serildi. Yahut da dünyadan bize verilen bunca nimetlere nail olduk dedi. Halbuki bizler ahiret için kazandığımız hasenelerin tacir edip de bize dünyada verilmiş olmasından endişe etmekteyiz dedi. Sonra üzülerek ağlamaya başladı. Hatta yemeği de terk eyledi. 27. Bakul Ölü sahipleri ölünün yalnız baş tarafını yahut da yalnız ayak tarafını örtecek şeyden başka kefen yapacak bir şey bulamadıkları zaman o tek şeyle ölünün yalnız gövdesiyle baş tarafını örterler. Bize Habbat radiyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Bize biz Allah rızasını kast ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hicret ettik. Artık ecrimiz vadi gereğince Allah'a vacip oldu. Yoldaşlarımızdan bunun ecr ve nimetinde hiçbir şey tatmadan ahirete gidenler vardı. Musab İbni Umeyr bunlardan birisidir. Dostlarımızdan kendilerine hicret semeresi ulaşan ve bu meyveyi devşirenler de vardır. Musab Uhud günü şehit edilmişti de biz onu saracak bir kefen bulamamıştık. Yalnız Şehide ait bir kaftan bulmuştuk da şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Bürdeyle başını örttüğümüzde ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örttüğümüz zaman ise başı açığa çıkıyordu. Bu yokluk karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi ayaklarının üstüne de ısır denilen kokulu ottan koymamızı emre iledir. 28. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kefen hazırlayan ve bu işi red ve inkar olunmayan kimse babı. Sehl ibn Sa'd'dan o şöyle demiştir. Bir kalın kenarı dokunmuş bir bürdeyi peygamberin yanına getirdi. Bilir misiniz bürde nedir diye sordu. Oradakiler şemledir, ihramdır diye cevap verdiler. Sehl evet öyledir dedi. Kadın bu bürdeyi kendi elinle dokudum ve sana giydirmek için geldim dedi. Peygamber de o bürdeyi aldı. Zaten kendisinin böyle bir bürdeye ihtiyacı vardı. Akabinde peygamber o bürdeyi örtünerek bizim yanımıza çıktı. Fulan sahibi de bu bürdenin güzelliğini belirtti ve ya Resulallah bu ne kadar güzel. Bunu bana giydir dedi. Orada bulunanlar o zata bunu söylemekte iyi etmedin. Peygamber bu bürdeyi ihtiyacı olarak giymişti. Sonra sen peygamberin hiç bir isteğini reddetmez olduğunu bildiğin halde bunu kendisinden istedim dediler. O da, vallahi ben bu burdayı giymek için istemedim. Ben onu ancak benim kefenim olsun diye istedim dedi. Sehl saat hakikaten bu burda, o zaten kefeni oldu demiştir. 29. Kadınların cenazeler ardından gitmeleri meselesi babı. Ümmü Atiye, biz kadınla cenaze ardından gitmekten ne yolunduk. Cenazeler ardından gitmek bizim üzerimize vacip kılınmadı demiştir. 30. kadının kocasından başkalarının ölümü üzerine yaz için şişlenmeyi terk etme süresi babı. Muhammed i̇bn Sirin şöyle demiştir. Ümmü Atiye'nin bir oğlu ölmüştü. Vefatının üçüncü günü olunca Ümmü Atiye safranlı bir koku istedi. Akabinde bu kokuyu kendisine sürdü de, biz kadınlar kocadan başka ölüler için üç günden fazla yaz tutmaktan ne yolunduk dedi. Bize Eyyub İbni Musa tahtis edip şöyle dedi. Bana Hümeyd İbni Nafi Ebu Seleme'nin kızı Zeynep'ten haber verdi. Ümmü Habibe'nin kendi kızı ve ravisi olan Ebu Seleme kızı Zeynep şöyle demiştir. Şam'dan Ebu Sufyan'ın ölüm haberi Medine'ye geldiğinin üçüncü günü Ebu Sufya'nın kızı annem Ümmü Habib'e zaferanlı bir koku istedi. Akabinde bunu iki yanağının yanağının safhasına ve iki kollarına sürdü ve şüphesiz ben böyle süslenmekten müstahini bir kadınım. Fakat ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah ve ahiret gününe iman eden bir kadın Eşinden başka bir ölü üzerine üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın eşinin ölümü üzerine dört ay on gün yas tutar. Zeynep bintu Ebi Seleme radıyallahu anh haber verip şöyle demiştir. Ben peygamberin zevcesi olan Ümmül Habibe'nin yanına girdim. Ümmül Habibe şöyle dedi. Ben Resulullah'tan işittim. Şöyle buyuruyordu. Allah ve ahiret gününe iman eden bir kadına, Zevcinden başka bir ölü için üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın zevcinin ölümü üzerine dört ay on gün yas tutar. Zeynep binti Ebu Seleme de şöyle dedi. Sonra bir kere de ben erkek kardeşi vefat ettiğinde Zeynep bintü Cahş'ın yanına girdim. Zeynep bintü Cahş da bir koku isteyip kendisine sürdü. Sonra da şöyle dedi. Pelin gibi yaşını başını almış bir kadının kokuya ne ihtiyacı olabilir? Şu kadar ki ben Resulullah'tan minber üzerinde işittim. Şöyle buyuruyordu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadına zevcinden başka bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın zevcinin ölümü üzerine 4 ay 10 gün yas tutar. 31. Kabirleri ziyaret etmek babı. Enes İbni Malik Radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabrin yanında ağlamak olan bir kadının yanına geçti de o kadına Allah'a iktika et ve sabir buyurdu. Kadın benden uzaklaş benim musibetimle musibetlenmedim dedi. Kadın peygamberi tanımıyordu. Kadına bu zat peygamberdir denildi. Bunun üzerine kadın peygamberin kapısına geldi. Kadın, peygamberin kapısının yanında kapıcılar, bekçiler bulamadı. Peygamberin yanına girdi de, ben seni bilemedim dedi. Peygamber, sabır ancak sübetin birinci darbesi sırasındadır buyurdu. 32. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ölü kendi ailesinin bir nevi ağlamasından dolayı azap olunur sözü babı. Bu azaplanmaya sebep olan ağlama, sağlığında ölülere feryatla ağlama, ölünün kendi adeti ve hayat yolundan olduğu zamandır. Yüce Allah, ey iman edenler, kendilerinizi ve aile fertlerinizi ateşten koruyun buyurmuştur. Tahrim suresi 6. ayette. Peygamber de her biriniz birer çobandır ve güttüklerinden sorumludur buyurmuştur. Ölü üzerine yapılan ağlama ölümün hayattayken yapa geldiği sünnetinden meydana gelmiş değilse işte bu nevi ağlama Ayşe'nin dediği gibi günahkar hiçbir nefis diğerinin günah yükünü taşımaz. El Enam suresi 164. ayet, El İsra suresi 15. ayet, Fatih suresi 18. ayet, Zumer suresi 7. ayet, Necim suresi 38. ayet. Bu da Yüce Allah'ın şu kavli gibidir. Günah işleyen hiçbir nefs başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır bir kişi diğer birini onu taşımaya çağırırsa, bu kısmı da olsa kendisine ondan bir şey yükletilmez. Fatih Suresi 18. ayet. Mursat verilen ağlama ise feryatsız olan ağlama nevidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir nefis zulm ile öldürülecek olursa muhakkak onun kan günahından bir pay birinci Adem oğlu üzerinde sabit olur. Bu şundandır. Çünkü o birinci Adem oğlu öldürmeyi adet edenlerin birincisidir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep peygambere Oğlum öldü bana geliniz diye haber gönderdi. Peygamber de kızına selam söyleyerek Allah'ın aldığı ve verdiği her şey Allah'a aittir. Ve her şey Allah katında verilenmiş bir müddet ve ömürledir. Binaenaleyh ey kızım sen sabret ve bu sabrın Allah yanında sevabı olduğunu hatırla diye cevap yolladı. Bu defa Zeynep peygambere yemin vererek muhakkak ki geliniz diye haber gönderdi. Bu haber üzerine Peygamber Haft'ı mahiyetinde Saad İbni Ubade, Muaz İbni Cebel, Ubey İbni Kab, Zeyd İbni Sabit ve bir takım insanlar olduğu halde Zeynep'in evine geldi. Çocuklar Resulullah'ın kucağına verildi. Çocuğun canı gidip gelmekte ve hareket halinde idi. Ravinin vücudu sanki zayıflıktan eski su kırbası gibi idi dediğini sanıyorum demiştir. Resulullah'ın iki gözü yaş döktü. Said İbni Ubay'da Ya Resulullah! Bu yaş bu ağlayış nedir? dedi Resulullah. Bu gözyaşı bir rahmettir ki Allah onu kullarının gönülleri içine koymuştur. Ancak Allah ancak kullarından merhametli olanlara merhamet ihsan eder buyurdu. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın bir Kızının, Ümmü kulsumun cenazesinde hazır bulunduk. Enes dedi ki, Resulullah kabrin bir tarafına oturmuştu. Yine Enes dedi ki, ben Resulullah'ın iki gözünün yaş akıtmakta olduğunu gördüm. Yine Enes dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İçinizde bu gece günah işlememiş kimse var mıdır diye sordu. Ebu Talha ben varım dedi. Resulullah haydi kabre in buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha o kadının kabrine indi ve yerleştirdi. Bize İbni Cüleyç haber verip şöyle dedi. Bana Abdullah İbnü Ubeydullah İbni Ebi Muleyke haber verip şöyle dedi. Osman'ın kızı Ummu Eben Mekke'de vefat etmişti. Namazında ve gömülüşünde hazır bulunmak için bizler bu cenazeye gelmiştik. İbni Ömer ile İbni Abbas da cenazede hazır bulundular. Ben İbni Ömer ile İbni Abbas'ın arasına oturmuştum. Yahut da şöyle dedi. Yahut ben bu ikisinden birinin yanına oturmuştum da diğeri de gelip benim yanıma oturmuştum. Bu sırada evden kadınların feryadı yükseldi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer yanımda bulunan Osman'ın oğlu Amr'a şu kadınları ağlamaktan ne etmez misin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ölü ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap edilir buyurdu dedi. Buna karşı Abdullah İbni Abbas da Ümer ölü kendisine ailesinin her ağlaması yüzünden değil bazı günah ağlaması sebebiyle azap bulunur idi. dedi. Bundan sonra da İbni Abbas şu hadiseyi anlatıp şöyle dedi. Ben Mekke'de Umer ile birlikte hacdan dönmüştüm. Biz Mekke ile Medine arasındaki Beyda merkeğinde duraklamaktayken büyük bir Semura ağacının altında devirli bir yolcu kafilesi göründü. Umer bana git bak bu kafile kimlerdir? Ben de baktım ve derhal Suheybi tanıdım ve bunu Umere haber verdim. Umer Suheybi bana çağır dedi. Ben Suheybin yanına döndüm ve müminlerin emiri yanına, emirinin yanına gel, onunla buluş dedim. Beraber Medine'ye geldik. Ömer vurulduğu zaman Suheyb ağlayarak Ömer'in yanına girdi ve vah kardeşim vah yoldaşım diyerek feryada başladı. Ömer ya Suheyb bana mı ağlıyorsun? Halbuki Resulullah ailesinin bazı günah ağlamalarından dolayı azap olunur buyurdu dedi. Sonra İbni Abbas şöyle dedi. Ömer vefat ettiğinde bu vakayı Ayşe'ye anlattım. Ayşe Allah Ömer'e rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ehil ve ailesinin ölüye ağlamasından dolayı bir müminin bir mümini azap eder hadisi hadisini söylememiştir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ehil ve ailesinin kendisine ağlamasından dolayı kafirin azabını artırır buyurdu ve Ayşe devamla. Size Kur'an kafidir, günahkar hiçbir nefis diğerinin yükünü taşımaz dedi. Enam suresi 164. ayet. i̇bn Abbas Ayşe'nin bu sözlerini naklettikten sonra hakikat şu. Güldüren de ağlan tam da Allah'tır. Necim suresi 43. ayet dedi. İbnü i Ebi Allah'a yemin ederim ki i̇bn Ömer bundan sonra bir şey söylemedi demiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi başında ağlaşmakta olan bir Yahudi karısının mezarı yanından geçmişti de bunlar ölüleri üzerine ağlıyorlar. Halbuki ölü kabrinde azap olunuyor buyurdu. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Ömer vurulduğu zaman Suheyb vah kardeşim diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Ömer ya Suheyb peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şüphesiz ölü dirinin ağlaması ile muhakkak azap olunur buyurduğunu bilmez misin dedi. 33. Ölü üzerine feryatla ağlamanın mekduh kılınması ve Ömer radıyallahu anh kadınlara ilişmeyin ebû Süleymân ağlasınlar. Başlarına toprak saçmadıkça yahut feryat vesika etmedikçe demiştir. Ennak başa toprak saçmak el naklaka da ağlarken çıkarılan sestir. El Muğire radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimse ağzından yala söylemek gibi değildir. Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. el dedi ki, ben yine peygamberden işittim. Herhangi ölüye feryat ve figanla ağlanırsa kendisine yapılan bu feryat ve figan sebebiyle azaplandırılır buyuruyordu. Bize abdan tahdis edip şöyle dedi, bana babam Osman İbni Ce Cebele şube'den, o da Kafâdeden, o da Said İbn Musayyeb'den, o da İbn Ömer'den, o da babası Ömer İbn Hattab'dan radıyallahu anh tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölü kendisine feryat ve figanla ağlanması sebebiyledir. Kabirinde azap olunur buyulmuştur. Bu hadisi rivayet etmekte Abdana Abdullah Abdul Ala utabaet etmiş ve şöyle demiştir. Bize Yezid İbn Zuray tahtis edip şöyle dedi. Bize Said İbn Ebi Arıl ve tahtis edip şöyle dedi. Bize Katada tahtis edip de e, Said İbn Musayyeb'den tahtis etti ve Adem İbn Ebi İyas da Şube'den bab halesinin isnadı ile Ölü dilinin yahut da kabilenin kendisine ağlanması sebebiyle azap olunur hadisini söyledi. 34. Bak Ben Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan işittim. O şöyle dedi. günü babam şehit edilip burnu kulakları etrafı kesilmiş olarak getirildi ve nihayet Resulullah'ın önüne konuldu üzerine bir bez örtülmüş haldeydi. Ben babamın üstünden örtüsünü açmak isteyerek yanına vardım. Akrabalarım beni bundan nehyettiler. Sonra biz daha açmak üzere vardım. Yine kabilem beni nehyetler. Bu defa Resulullah emir buyurdu da örtü kaldırılıp açıldı. Bu sırada bir kadın çığlığı işitildi. Ve bu kadın kimdir diye sordu. Oradakiler Amr'ın kızıdır yahut Amr'ın kız kardeşidir diye cevap verdiler Resulullah bu kadın niçin ağlıyor? Yahut da ağlamasın. Çünkü o aziz şehidin melekler cenazesi kaldırılınca yakınları kanatlarıyla gölgelemekte devam ettiler buyurdu. 35. bat Yakalar yırtan bizden değildir. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ölüler için avuç içiyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye çağrısıyla feryat ve fikran eden kimse bizden değildir buyurdu. 36. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'ye mersiye edip hüzünlüğü açıklamıştır. Saat İbni Ebi Vakka sallallahu anh şöyle demiştir. Veda Hacı yılında Mekke'de bulunduğum şiddetli bir hastalığımda Resulullah bana hasta ziyareti yapıyordu. Ben ya Resulallah, bendeki hastalık şu şiddetli dereceye ulaşmıştır. Ben mal sahibi bir kimseyim. Bana yalnız bir tek kızdan başkası miratçı olmayacak. Buna göre malımın üçte ikisini sadaka yapayım mı diye sordum. Resulallah, hayır sadaka yapma buyurdu. Ben yarısını sadaka yapayım mı dedim. Resulallah yine, hayır sadaka yapma dedim. Sonra Resulallah şöyle buyurdu. Üçte bir sadaka yap. Üçte bir de büyüktür yahut çoktur. Senin miratçılarını zengin bırakman, muhtaç ve halka el açar halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Ey Sarp, sen Allah rızasını iste, isteyerek harcadığın her bir lafakadan muhakkak ücret alacaksın. Hatta yemek yerken eşinin ağzına koyacağın bir lokmadan dolayı da ecre ayrı olacaksın. Yine ben Ya Resulallah, Medine'ye döneceksiniz de ben arkadaş arkasından geriye mi bırakılacağım diye sordum. Resulullah şöyle buyurdu. Sen geri bırakılmayacaksın. Şayet burada kalır da salih amel işlersen elbette onunla derecen artacak. Merteben de yükselecektir. Sonra zannediyorum ki sen uzun zaman yaşatılacaksın. Hatta senden bir takım kavimler faydalanacak. Diğer takımları da, bir takımları da senden dolayı zarara uğrayacaklardır. Ya Allah! Sahabilerin hicretini tamamla. Onların toplulukları üzerine, ters, topukları üzerinde ters çevirme. Lakin hali üzüntülü olan Saad İbni Harlidir. Resulullah ona Mekke'de ölmüş olmasından dolayı şefaat edip üzülmektedir. 37. Müsibet sırasında saç yomanın ve yedilmesi bana Ebu Musa'nın oğlu Ebu burada, burada tahtis edip şöyle dedi. Bir kere babam Ebu Musa şiddetli bir hastalıkla hastalanmıştı. Bu sırada başı ailesinden bir kadının kucağında olduğu halde bayılmıştı. Bunun üzerine kadın ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa kadının bu ağlamasını men etmeye mutlu değil, olamamıştı. Ebu Musa bu baygınlıktan açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın hoşlanmayıp, Uzak bulunduğu kimselerden ben de uzağımdır. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında sayha eden, saçını yoran, elbisesini yırtan kadınlardan uzak bulunmuştur. 38. Bab Yanaklara vuran bizden değildir. Abdullah İbn Mesudun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanaklarını döven, yanaklarını yırtan cahiliye çağrışıyla Çağırışan, feryat eden kimseler bizden değildir. 39. Musübet sırasında cahili çağırışının ve vaveyla etmenin nehy olunması babı. Abdullah i̇bn Mesud Fadilallah Han şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanakları döven, yanakları yırtan ve cahiliye çağırışıyla bağırıp çağıran bizden değildir buyurdu. 40. Bir musibet sırasında oturan ve kendisine hüzün, kendisinde hüzün farkı eden kimse bağlı. <gülüyor> Bana Amr'a bintu Abdurrahman haber verip şöyle dedi. Ben Ayşe radiyallahu anh işittim. Şöyle dedi. Peygamber'e Müsse şehitleri Zeyd İbni Haris'in, Cafer'in, Abdullah ibn Revahan'ın şehitlik haberi geldiği zaman Peygamber meşgitte oturmuştu. Yüzünde hüzün ve keder. Eseri fark ediliyordu. Ben de kapının Resulullah'ı görebileceği bir aralığından yani kapının yanlarından kendisine bakıyordum. Bu sırada Resulullah'a bir adam geldi ve Cafer'in kadınları dedi. Onların ağlaştıklarını söyledi. Resulullah o kimseye kadınları bu çığlıktan men et. Men etmesini emretti. O adam gitti. Sonra ikinci defa Resulullah'a geldi kadınların kendisine itaat etmediklerini haber verdi. Resulullah yine kadınların nehyet buyurdu. O adam üçüncü defa geldi ve ya Resulallah vallahi kadınlar bize belebe ettiler dedi. Ravi Amre dedi ki Ayşe Resulullah o adam kadınların ağızlarına toprak saç buyurdu dedi. Ayşe dedi ki ben de o adama Allah senin burnunu topraklasın yani Allah seni zelil etsin. Sen ne Resulullah'ın sana verdiği emri yerine getirdin, ne de hüzün ve keder içerisinde bulunan Resulullah'ı kendi halinde bıraktın, dedim. Enes i̇bn Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mağune kuyusunda yetmiş kadar kurra şehit edildiği zaman bir ay kumut yaptı ve müşrikler aleyhine dua etti. Ben Resulullah'ın o zamandan daha şiddetli bir hüzün ve üzüldüğünü asla görmedim. 41. Musibet sırasında kederi açığa vurmayan kimse babı. Muhammed İbn-i Ka'ab el-Kurazi el Cevzi el e, kötü söz söylemekle kötü zanda bulunmaktır dedi. Yakup peygamberle de, ben kederimi mahzunluğumu yalnız Allah'a şikayet ediyorum. Dedi. Yusuf suresi 84. ayet. Bize Sufyan İbni Uyeyn'e edip şöyle dedi. Bize İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha haber verdi. O Emes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dersen işitmiştir. Ebu Talha'nın hasta olan oğlu vardı. Emes dedi ki bu çocuk Ebu Talha evden dışarıda bulunduğu bir sırada öldü. Karısı Ümmü Süleym çocuğun öldüğünü görünce bir şey hazırladı. Yani çocuğu yıkadı, kefenledi ve çocuğu kokulandırdı. Ve de evin bir tarafına koydu. Ebu Talha geldiğinde oğlan nasıldır diye sordu. Umut Süleyim, çocuğun nefsi sakinleşti. istirahat etmiş olmasını ümit ederim dedi. Ebu Talha kadın doğru söylüyor sandı ve yattı. Yani eşiyle birleşti. Sabah olunca yıkandı. Dışarı çıkmak istediğinde Umut Süleyim, Ebu Talha'ya çocuğun öldüğünü bildirdi. Ebu Talha mescide gidip peygamber ile namaz kıldı. Sonra da bu karakocu arasında o gece olup biteni peygambere haber verdi. Bunun üzerine Resulullah Allah'ın sizlere bu geceniz hakkında bereket ihsan etmesini dilerim diye dua etti. Sufyan İdmi Uyeyme dedi ki Ensardan İbaya İbni Rüfa isminde bir kimse ben Ebu Talha ile Ümmü Süleyman'ın 9 çocuklarını gördüm. Bunların hepsi de Kur'an okudu dedi. 42 Sabr musibetin birinci darbesinin sırasındadır babı. Ve Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Şunlar ne güzel ikiden güzel ve ne güzel ilavedir. Onlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'ın mülküyüz ve biz ancak ona dönücüleriz derler. İşte onlar, Rablerinden mağfiret ve rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru, doğru yola erdirilenlerdir. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Yüce Allah'ın şu kavli, Hem sabır ve sebat ile hem de namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu elbette büyük bir şeydir. Ancak Allah'a karşı yüksek saygı gösterenler üzerinde öyle değildir. El-Bakara 45. ayet Bize şube sabit El-Bünani'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Enes İbni, İbni Malik radıyallahu anh'dan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sabır musibetin ilk darbesi sırasındadır. Katlanmak dayanmakta buyurmuştur. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ya İbrahim bizler senin ayrılığın sebebiyle çok kederliyiz, kavli babı. Ve İbn Ömer Radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere gözler ağlar ve kalp mahzun olur demiştir. Bize Kureyş ki o İbni Hayyan'dır Sabit Elbunani'den tahsis etti. Enes İbni Malik Radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah ile demirci bir sanatkar olan Ebu Seyf'in yanına girdik. Ebu Seyf, peygamberin çocuğu İbrahim'in süt babasıydı. Resulullah İbrahim'i aldı, onu öptü ve kokladı. Bundan sonra bir kere daha Ebu Seyf'in evine gittik. Bu defa İbrahim can veriyordu. Resulullah'ın iki gözü yaş dökmeye başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf, Ya Resulullah! Halk musibet zamanında sabır etmeyebilir. Fakat sen de mi diye taas ifade etti. Resulullah ey Avfoğlu bu halet bir rahmet ve şefkattir buyurdu. Sonra göz gözyaşını diğer gözyaşı takip etti. Bir defa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz göz ağlar, kalple mahzun olur. Biz ise Rabbimizin razı olacağı sözden başka söz söylemeyiz. Ya İbrahim, bizler senin ayrılığına pek mahzun ve kederliyiz buyurdu. Bu hadisi Musa İbn İsmail Süleyman İbni Mugüle'den o da Sabit Bunan'dan, o da Enes İbni Malik'ten o da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den olmak üzere rivayet etmiştir. 44. Hasta yanında ağlamak babı Abdullah İbni Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Saib İbni Ubade bir kere kendisine arız bir hastalıktan dolayı rahatsız oldu. Peygamber Abdurrahman İbni Alf, Saad İbni Ebi Vakkas ve Abdullah İbni Mesud ile birlikte sade hasta ziyaretine geldiler. Peygamber Saad'ın yanına geldiği zaman onun ailesi halkı tarafından çepeçevre kuşatılmış bir halde buldu. Resulullah Saad öldü mü diye sordu. Oradakiler Hayır ya Resulullah ölmedi dediler. Peygamber duygulanıp ağladı. Topluluk peygamberin ağladığını görünce onlar da ağladılar. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlemez misiniz şüphesiz ki Allah gözleşi ile ve iç üzüntüsü ile azap ettiniz. Lakin diline işaret ederek işte bunun yüzünden azap eder yahut da merhamet eder. Ve şüphesiz ölü ailesinin kendisine ne yedilmiş bir ağlayışla ağlamasından dolayı azap olunur buyurdu. Ömer radiyallahu anh cahiliyet adeti üzere ağladığında sopa ile döver, çakıl taşları atar ve toprak saçardı. 45 Feryat ve figan etmenin ve yüksek sesle ağlamanın ne yedilmesi ve bu fiilden men edilmesi bağlanıyor. Bize Yahya İbni Said tahsis edip şöyle dedi. Bana Abdurrahman kızı Amra e haber verip şöyle dedi. Ben Ayşe radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Zeyd ibni Harise, Cafer ve Abdullah ibni Revahan'ın ölüm haberi geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturdu. Kendisinde hüzün fark ediliyordu. Ben de kapının görülebileceği aralığından Peygamber'e bakıyordum. Bu sırada kendisine bir kimse geldi ve Ya Resulallah Cafer'in kadınları dedi. Onların çığlıkları, ağlayışlarını zikretti. Resulullah da o kimseye kadınları bu çığlıktan nehyetmesini emretti. O adam gitti. Sonra geldi de onları nehyettin dedi. Kadınların kendisine itaat etmediklerini söyledi. Peygamber ikinci defa ona kadınları nehyetmesini emretti. O da tekrar gitti. Sonra geldi ve vallahi kadınlar bana yahut bize galebe ettiler dedi. Şek, e, Rabi Muhammed İbni Havşet'tendir. Amr'e dedi ki, Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama, o kadınların ağızlarına toprak saç buyurdu. Dedi, Ayşe dedi ki, ben de o adama Allah senin burnunu toprağa sürtsün. Yani seni zelil kılsın. Vallahi sen Resulullah'ın verdiği, ne Resulullah'ın verdiği emri yaptın, ne de hüzün ve keder içerisinde bulunan Resulullah'ın kendi halinde bıraktın. Dedim, dedi. Ümmü Atiye radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz kadınlardan İslam üzerine dayat aldığı sırada ölüye ferirat ve çığlıkla ağlamayacağımıza dair söz alınmıştır. Beş kadından başka bizden hiçbir kadın o zaman ahidine vefa etmedi. Ahidini yerine getiren beş kadın Ümmü Süleym, Ümmü Ala, Muaz'ın karısı Ebu Sebre kızı ve daha iki kadındır. Yahut Ebu Sevre kızı ile Muaz'ın karısı ve diğer bir kadındır. 46. Cenaze için ayağa kalkmak bağlı. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahtis edip şöyle dedi. Bize Ez Zuhri Salim'den, o da babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Amr İbni Rabia'dan tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler cenaze gördüğünüzde cenaze sizi Cenazesini geride bırakıncaya kadar ayağa kalkınız buyurmuştur. Sufyan İbni Uyeyne dedi ki, El -Zuhri de şöyle dedi. Bana Salim babasından haber verdi. Babası da Abdullah İbni Ömer'den. Bize Amr İbni Rabia peygamberden haber verdi demiştir. El Hümeydi Ebu Bekir Abdullah El Mekki Sufyan İbni Uyeyne'den yaptığı rivayetinde cenazesini geride bırakıncaya yahut da cenaze yere konuncaya kadar ayakta durunuz. Fıkrasını ziyade etmiştir. 47. Val Kenaze için ayağa kalktığında insan ne zaman oturur? Bize İleyhs İbni Sa'd Nafi'den, o da İbni Ömer'den, o da Amr İbni Rabia'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi biriniz bir cenaze gördüğünde cenazenin beraberinde yürüyücü değilse cenazeyi arkada bırakıncaya kadar yahut cenaze onu geride bırakıncaya kadar yahut cenaze o kimseyi arkasında bırakmadan evvel yere indirinceye kadar ayakta kalsın. Keysan şöyle demiştir. Biz cenazede bulunduk. Ebu Hureyre, Merva'nın elini tuttu. Cenaze yere konulmazdan evvel ikisi oturdular. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri gelip Merva'nın elinden tuttu ve ayağa kalk. Yemin olsun, şu adam yani Ebu Hureyre, Peygamber'in bizleri cenaze omuzlarından yere indirilmedikçe, oturtmadan etti ve katil olarak bilinmektedir. Bu söz üzerine Ebu Hıreyle de Ebu Said doğru söyledi dedi. 48 Bir cenaze ardından giden kimse o cenaze erkeklerin omuzlarından indirilip kolun kadar oturmaz. Eğer bundan önce oturursa kalkmakla emredilir babı. Bize Yahya İbni Ebi Kesir, Ebu Seleme İbni Abdurrahman o da Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'tan tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir cenaze gördüğünüz zaman hemen ayağa kalkınız. Cenazenin ardından giden kimse ise cenaze konulcaya kadar oturmasın buyurmuştur. 49. Bir Yahudi cenazesi için, cenazesi için ayağa kalkan kimse babı. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir kere yanımızda bir cenaze geçmişti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze için ayağa kalktı. Biz de ona uyarak ayağa kalktık ve Ya Resulallah, bu bir Yahudi cenazesidir dedik. Bir cenaze gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız buyurdu. Bize Amr İbni Murra tahdis edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbni Ebi işittim. O da şöyle dedi. Seyir İbni Huneyf ile Kays bin Sühab Kavisi Amerika'da oturuyorlardı. Orada halkı bunların yanından bir cenaze bir cenaze geçirdiler. Seyh Sey ve Kays hemen ayağa kalktılar kendilerine. Bu cenaze biz Arazi'lerin halkından yani zimet ehlindendir derdiler. Bunun üzerine Seyh ile Kays Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından bir Yahudi cenazesi geçmişti de Peygamber hemen ayağa kalkmıştı. Bunun üzerine peygamber de bir Yahudi cenazesidir denilmişti de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu da yaşayıp önen bir insan değil mi diye cevap vermişti demişlerdir. Ve Ebu Hamza Muhammed İbni Meymun El-Ameş'ten o, o da İbni Ebi Leyla'dan söyledi. İbni Ebi Leyla şöyle demiştir. Ben Kaysi ve Seyir'in beraberindeydim. Bunlar biz peygamberin beraberindeydik dediler. Zekeriya İbni Ebi Zaide de Şabi'den, o da İbni Ebi Leyla'dan şöyle dedi, söyledi ki, o Ebu Mesud'un Ukbe İbni Amr el Ensari ile kay İbni Saad her ikisi de cenaze için ayağa kalkarlardı demiştir. 50. Cenazeyi kadınların değil de erkeklerin taşıması babı. Kaysan Ebu Said el-Hudri'den işitti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tavıda konulup erkekler omuzları üzerinde yüklendikleri zaman eğer o cenaze iyi bir kişi ise beni sevabıma ulaştırdınız eğer o cenaze iyi olmayan bir kişi ise eyvah bu cenaze ile nereye, gidiyor? nereye gidiyorsunuz diye feryat eder. Cenazenin bu feryadı gafil insanlardan başka her varlık işitir bu feryadı. İnsan bu sayhayı işitseydi muhakkak ki düşer bayılırdı.